Elikan, kan, kılıcı kan, sinesi yüryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette Allah yoluna araban kahrımız gazabımız düşmana ziyan, adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman, Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yazdan. Uğrun açık olsun ey serdar mücahit, hüda kılıncını keskin etsin, ömrünü gün gibi vedit.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 Sultanım, yola çıkalı neredeyse 3 ay oldu. Hala düşmanla karşılaşmadık. Askere yılgınlık geldi. Korkarım, huzursuzluk çıkar. Olanların farkındayım Hasancan. Şah İsmail bize önce yokluk düşmanıyla savaştırmak ister. Askerimiz yorgun, atlarımız yorgun. Erzamız günden güne azalmakta. Bunları hesaplar Şah İsmail. Savaşmayıp geri döneceğimizi zanneder.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 Müsaadeniz olursa otağımızda konuk olmak isteriz. O nasıl söz paşa? Biz çocukluk arkadaşıyız. Otağımızda her zaman yeriniz var. Şöyle gelin hele. Satranç takımımız da hazırlansın. Evet paşa. Gidişat nasıldır? Gidişat pek iyi değildir sultanım. Nasıl iyi değildir paşa? Ya, bu arada vezirine dikkat et paşa. Vezirimizi kaçarız sultanım.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 Otağınıza ok yağar sultanım. Asker galeyana geldi. Sabah namazımızı eda ettik. Bundan gayrı yol gözükür bize. Asker geri dönmek ister sultanım. Geri dönelim. geri dönelim. geri dönelim. Evet, geri dönelim. Evet, geri dönelim. Savaşacak bir şey yok. Nedir bunlar? Erzağımız da tükendi arkadaşlar. Evet, evet. Her şeyimiz. Ele meydana çıkalım Hasan Can. Biri düşman arıyorlar. Evet, evet, düşmandan eser yok. Eski evet. düşman mevkitinden. Düşman... Nereye kadar gideriz? Artık, artık geri, geri dönelim. Yeter bunlar. Evet. evet, geri dönelim. Evet. düşman yok artık. Askerlerim, beni dinleyin. Çoluk çocuğunu düşünenlere müsaade ediyorum. İsteyen geriye, kadınlarının yanına gidebilir. Ben buralara geri dönmek için gelmedim.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 Selamü aleyküm ve rahmetullah. Allah'a emanetsin selamı, inki selam tebarak diye Hasancan. Allah kabul etsin sultanım. Cümlemizinkini kabul etsin Hasancan. Senden de Allah razı olsun. Sultan şehir İstanbul'a kavuştuğumuz için çok sevinçliyim sultanım. Ben de sevinirim Hasancan. Lakin sevincimizi gazaba dönüştürmemizi isterler. Yeniçeri rahat durmaz. Devletin iç işlerine karışır.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 ...huzursuzluğu Şah İsmail'in adamları da körükledi... ...onların da parmağı var bu işte... ...haşaba öyle mi? Ben derim ki... Şişt, sonuçlar, sonuçlar, sonuçlar, sonuçlar. Selamünaleyküm ağalar... ...gaziler, yiğitler... ...selamünaleyküm, selamünselam... ...söze doğrudan başlamak... ...en güzelidir... ...tahkikat yapan vezirlere... ...hiçbir şey söylemezmişsiniz...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 ...ben müsaade isterim sultanım... ...kapı ağası Hasan'ın yanına gitmem gerek... ...git Hasan git gör işini... ...evet... ...ağlar öyle kafa kafaya vermiş ne konuşursunuz... ...bir şey yoktur Hasan Canım... ...öylesine ben konuşuruz... ...söyleyin hele vardır bir konuştuğunuz elbet... ...ısrar ettin söyleyelim Hasancan. Hasan Can... ...Hasan bu gece bir rüya görmüş... ...ondan dolayı hayret içindedir... ...bana rüyasını anlatıyordu... ...Allah aşkına rüyayı bana söyleyiniz...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 ...siz kimsiniz diye sorduğumda ise... ...Nurani yüzlü zat... ...ben Aleyyübni Ebu Talibim diyerek gözden kayboldu. Korkumdan kan tere batmıştım. Sabah namaza vakti uyandım. Şimdi hayret içinde onu düşünüyorum. Bana müsaade ağalar. Hemen padişah hazretlerinin yanına gitmem gerek.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 Halep'te kılınan cuma namazında... ...Mimber'deki hatip... ...Yavuz Sultan Selim için... ...Hakimül Harameyn-i Şerifeyn... ...İbn-i Sultan... ...İbn-i Sultan Selim Han... Yani Mekke ve Medine'nin hakimi dediğinde... ...Büyük Cihangir... ...Hatibi derhal ikaz ederek... Hayır Hatip Efendi, hayır... ...Hadimül Harameyn-i Şerifeyn... ...Yani Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olduğunu söyledi... ...ve o günden sonra...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 Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Elikan kılıcı kakan, sıinesi yürüyen, ciğeri püryan, meydanı şahadette Allah yoluna araban. Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan. Adüvden korkmadık, korkmayız hiçbir zaman. Kur'an'da zafer vaat ediyor Hazreti Yezdân. Uğrun açık olsun ey serdar Mücahit Hüda kılıncını keskin etsin Ömrünü gün gibi bedid Fahri alemi hoşnut ettin hak gazayı ekberin Etsin mübarek ve sa'id Nasrüm Ve Fethü karib Ve beşeril müminin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 Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uydukça... ...O'nun yardımıyla bu çölü geçeceğiz Hasan Can. İnşallah Sultan. Buna kara duban dahi inanır. Değil mi Karaduman? Neredeyse çölü yarıladık. Buradan ötesi kolay olur inşallah. Fakat sıcak kavuruyor... ...soğukta donduruyor paşam. Savaşta değil miyiz?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 ...biz nasıl at üstünde olabiliriz? Avan yarabbim yağmur başladı. Çöle yağmur yağıyor. Mübarek seferdir bu sefer. Allah'ım... Evet. ...yarabbim şükürler olsun ki...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 Hepsini kılıçtan geçiririz. Yalnız her şey Yavuz'un öldürülmesine bağlıdır. Fevkalade bir fikir. Derhal harekete geçiyoruz. Yavuz'u ölmüş mü? Bir... Derhal Sinan Paşa'yı otağa istiyorum.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 Paşa şehit düştü. Paşa son kılıcını atmıştı. Çok yazık. Mısır aldı kavram. Sinan Paşayı kaybettik. Allah razı olsun yiğitlerim. Mısır ordusu bozguna vurdu nihayet. Mübarek Nil nehrine Kahire'ye kadar yolumuz açılmıştır. 2 Ağustos 1517 yılında Türklerin büyük bir zaferiyle çınladı kulaklarım. Türkler şanlı tarihlerine Ridaniye zaferiyle altın bir sahife daha eklediler. Yavuz Sultan Selim bu zaferde tarihte örnek alınabilecek bir askeri deha gösterdi. Tomanbay'ın askerleri zaferden sonra Osmanlı ordusunu günlerce meşgul ettiler. Fakat sonunda Mısır'da Türk hakimiyeti tamamen kuruldu. İşte bugünlerde Kayre sokaklarında yanıp bir türkü duyulur oldu benim duyduğumu sizde duyar mısınız Sultanı Duyarım Hasancan. Ben de onlar kadar özledim Murum elini. Benim de yüreğim onlar kadar yanıktır. Mübarek Nil'e baktıkça İstanbul düşer aklıma. E öyleyse niye geri dönmeyiz Sultanım? Vazifemiz bitmedi mi daha? Bu küçük dünya ancak bir cihangire yeter. Bundan da önemlisi ilahi nizamı yani Allah kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i İslam dinini bütün dünyaya yaymaktır.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 Çık. kaça geçersin saray burnuna? Üç akçı alırım. Gecenin bu saatinde karşıya geçmek kolay değil. Sen beni saray burnuna geçir, üç akçeni vereceğim. Öyleyse hadi atla kayıya, atla da bir an önce geçelim.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 Bütün dünya Müslümanları tek vücut artık. Gözümüz arkada değildir. Öyleyse gönül seferlerinin vakti gelmiştir. Fakat Hasancan, bizim gönül seferlerimiz de hiç bitmedi ki. Doğru dersiniz Sultanım. Yazdığınız şiirlerde bunun delili olsa gerek. <gülüyor> Biraz öyledir Hasancan. Tasavvufa meyli gönlümüz hep. Lakin fırsat olmadı. Sen de bunu dersin belliki. Öyle. Onu derim sultan. Gün ola devran döne. Her şey nasip. Ah, şu sırtında bir sızı var Hasancan. Bir bak hele. Bakayım sultanım. Açın hele gömleğinizi. Ha bu olmamış bir çivan. Yumuşaması için bir miktar merhem sürüse iyi olur. Bırak merheme Hasancan. Bu kadar küçük çıvan için merheme ne gerek var. Sık şunu gitsin.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 Hasancan'a haber salın, derhal sultanın yanına gitsin. Ah. Hasancan, bu ne haldir? Sultanım, sultanım, artık Allah ile olacak Hı? zamandır. Ah. Hasancan, ya sen bizi şimdiye kadar kiminle bilirdin?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 Şiirler pençeli kan dağılırkenler zam, beni bir gözleri ahu'ya zemun etti Fedeck'i. Yavuz Sultan Selim, 21 Eylül 1520 tarihinde Uğraş Değesi adı verilen yerde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Sekiz yıl süren hükümdarlığı sırasında Osmanlı İmparatorluğu en muhteşem günlerine erişti.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 Fatih ve İstanbul'un Fethi, Ulu Hakan Abdülhamid Han, İbrahim Ethem, Sureler ve Dualar, Mevlüt ve ilahiler Veliler Bahçesi'nden tasavvufi sohbetler.